evet kardeşim şimdi benim araştırma serüvenim biraz uzun konuşarak bile olsun uzun ben bunu özet olarak anlatayım hatta sırf belki araştırma kısmını anlatayım Yani bir buçuk yıl falan araştırdım ben bunu kendim daha önce inançlıydım ama öyle ibadet falan yoktu aileden gelen bir şeydi sonra bazı sorularla çok kafama takıldı araştırdım kendim sorular buldum ekstra bu Ateist sitelerde veya inanç internet yerlerinde paylaşımlarda falan, klişe olanların, milletin ezberlediklerinin dışında sorular buldum. Çok ciddi kafama takılan mevzulardı. Ve bu soruları ister yani bir yerlerden okuyup kafama takılan, isterse kendi bulduklarım olsun. İşte şu cevap veril, verebilir buna dedikleri kişilere gittiğim zaman, onlar da cevap veremeyince daha da kötü oldu inanç noktasında. Şüphe arttı, şüphe arttı. Yalnız hiç şey açısından, yani bir yaratıcının varlığı açısından. Senin de olduğun gibi şüpheye düşmüş değildim. Halim yani bir yaratıcı olması, bir başlangıç varsa bir başlatan olması bu bir şarttı zaten. Onda hiçbir zaman şüphem olmadı. Şimdi bunun dışında, Müslümanlık hususiyeti bu nasıl oldu? Ben dedim ki bir din varsa ve bu din haksa, bu din, bilinen dinlerden biri olması lazım. Eğer bir Allah varsa, bir yaratıcı varsa ve o bir din göndermişse bunun gizli kalmaması lazım. Açık, ayan, beyan bilinenlerden biri olması lazım. İşte Yahudiyet olabilir, Hristiyanlık olabilir, İslamiyet olabilir, Budizm olabilir, Hinduizm olabilir gibi şeylerde... E, tabi Budizm gibi şeyler hızlı elenir de yani bir insanın bir insana tapması akıl mantık işi değildi nazarımda. Bunun dışında bunları incelediğimde yani... Tevrat'ı olsun okuduğumda, İncil'i olsun okuduğumda, Kur'an'ı olsun okuduğumda, bazı şeyler hissetmeme rağmen, e, tam böyle bir şey çıkaramadım. Daha iyi anlaşılması lazım. Bunların yani, okuduğum metinler, Allah varsa onun indirdiği şekilde değil ki dedim. Bunlar çevrilmiş hale. Yani o mucize olan şeyi okumuyorum ben. Onun insan tarafından yazılmış mealini okuyorum. Bana onun tarafından... Olmuş olması lazım. İncil'in orijinalini bulamıyorsun. İşte aramayici olduğu falan söyleniyor. Çok fazla rivayet var. 50 küsur İncil var dedim. Bu olamaz. Yani böyle bir haklın olamaz. Çünkü 50 ayrı kitaba inanılır mı? 50 ayrı versiyonuna, King James versiyonu bilmem neler. Ee, zaten İncil'ler, Matta Marcus Luka, yazarların isimleriyle tesmiye olmuş. Tevrat ondan daha karmaşık. Falan filan Kur'an'a bakalım. Kur'an'a baktığımız zaman mealini falan okuyorum ama bir de bir yandan az az Arapça öğrenmeye başladım. Sonra arttırdım onu. O sıralarda işte mealine bakıyoruz. Bir saniye. Bir şey yok geldi. Neticede Mealini okurken Kur'an'ın Dedim benim bir sıkıntım var yani Ben bir doğru yolu arıyorum Var ise böyle bir yol Ben doğrusunu arıyorum bu yolun Ve benim doğru yolu arayacağımı Allah biliyorsa Ve Kur'an Allah'ın kitabıysa bunu da biliyor olması lazım Gün gelecek bu çocuk doğru yolu arayacak Evrensel olması lazım Sonsuz güç Sonsuz kuvvet sahibi falansa <gülüyor> başlarda bir yerde olması lazım. Ben bir doğru yol bulacağım diye bütün kitabı okumaya kalksam bir yerde kaçırabilirim. Çünkü bir yerde dikkat gidebilir insan. Ve benim meal'i okuyacağım biliyor. Benim Arapça okumayacağım biliyor falan. Bakalım Fatiha'yı okuduk. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd mahsustur falan filan. Başta bir yedi ayet tamam. Onu tanıtan, ondan kulların yardım istediği, dua etmeyi öğreten. Başta başta bir temel böyle bir şey olabilir dedim bir Müslümanlığın ana gayesi olacak şeyler. işte namazında da hepsi farz. Devam edelim. Bana dedim ama başta lazım. Elifle ammim. Bakara başladı. Peki elifle Anlamadık. Üç tane harf. Olabilir. İşte varsa bir yaratıcı belli başlı sırlı şeyler de koyacaktır kitaba. Devam ettik. Zâlike'l kitâbu lâ raybe fîh hüdellil müttegîn. Lâ raybe fîhî hüdellil İşte burada ben bir durdum. Bu kitap, takva sahipleri için, ön yargısız yaklaşanlar için, bazı kalıplaşmış düşüncelerini yıkmış olanlar için, hakikaten doğru yolu arayanlar için bir hidayettir. Hakikaten doğru yolu arayanlar için bir hidayettir. Dolayısıyla, devamında ayetin bunlar kimlerdir onu da söylüyor. Ellezîne yu'minûne bil gayb. Bunlar gaybe inanırlar. Yani görmedikleri şeylere inanmaya açık insanlardır görmeyi gözle kısıtlamamışlardır. Kulak da neticede görür, sesi de kulak görür. Dolayısıyla bunlar kalpleriyle, akıllarıyla da gören insanlardır ki insanı zaten hayvandan ayıran mevzu bu. Akılla görüyor olabilir. Ve yuqimun-n-salâ ve namazı dost doğru kılarlar diye çevrilir bu. Buradaki salâ fakat salâetin iyilik, güzellik manasında bir manası daha vardır Arapçada. Yani bunlar iyilik sever insanlardır. İyiliğe açık insanlardır. Bir bu manası var. وَمِمَّا رَزَقْنَا Ve kendilerine verilen rızıklardan başkaları için de harcarlar onlara yardım eder. Yine yardıma açıklık zaten bir öncekinin açıklaması gibi oluyor. Böyle bir insansa yani iyiliği açık yani başkaları içinde yaşamaya açık bir insansa ve görmediği şeylere inanmaya açık kalıplaşmış şey aklı gözüne inmemişse, öyle perdelenmemişse kendisi böyle biridir diyor. Ben dedim tamam ben bir ölçüde açayım buna. Varsa arıyorum. Yani önce benim sorum şöyle bir sorumun cevabının evet olması lazım. O sorum da şudu Eğer bir Allah var ise bu din hak ise ben buna inanmak istiyor muyum? Benim cevabımın buna evet olması lazım. Yoksa ben o yargısız kişilerden olamam ki bu kitap bana hidayet olsun. Güzel anladık devam ettik. İşte sayfayı geçtik öbürüne geldik. Sonlarında diğer sayfanın şöyle diyor. Bir saniye, yine bir şey yazılır. Evet, sonra. Ve, e, Bakara Suresi'nin 23. ayeti. Bu sayfaları falan ezberledim ben sonra. Yarısına kadarını ezberledim neredeyse Kur'an'ın, elhamdülillah. Mealiyle, tefsiriyle falan filan. Arapçasını, Arapçayı zaten öğrendiğim için. E, bu ezberimde olduğu için. Yani ayetin sırası da ezberimde. Yoksa... Bana Bakara'nın 36. ayetini söyle desen onu söyleyemem de e, o ayetin başını okusan veya şu sayfayı oku desen öyle okurum. Bu 23. ayet bu ama 23. ayet olduğunu sırasını ezberlemiştim bu ayet lazım olur diye ondan ezberimde O da şöyle. Bu ayet şunu söyleyeyim. Bu ayet beni en çok vuran ayetti. İnanma noktasında beni en çok inanmaya yaklaştıran ilk ayet buydu. وَاِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوبِ سُورَةً فَأْتُوبِ سُورَةً Eğer diyor, kulumuzun üzerine indirdiğimiz, peygambere indirdiğimiz bu kitaptan şüpheniz var ise, فَأْتُوْ بِصُورَةٍ مِّنْ مِسْلِهِ Onun benzeri bir sure getir. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ Allah'tan başka size herkes yardım etsin. tüm sadiqin. Haydi benzerini yapabiliyor musunuz? Sadıksanız sözünüzde. Evet. Mühim mevzudur. Öyle bir iddiadır, öyle bir meydan okumadır ki. 1400 yıldır o devirden bu devire çok şiddetli İslam düşmanları gelip geçtiği halde, çok çürütmek, çökertmek isteyenler olduğu halde, nice, İşkenceler zulümler olduğu halde nice bunun karşısına çıkmalar olduğu halde hiç böyle şeylere gerek yoktu halbuki hiç nice tartışma arenalarına gerek yoktu halbuki bir tane surenin benzerini getirselerdi mevzu bitiyordu. Çok basit bir mevzu gibi gözüküyor. Bir sure üç ayettir en kısası. Üç tane Kur'an'ın cümlesi gibi cümleyi yan yana koyun diyor Kur'an ben davamı bırakayım iddiamı vazgeçeyim ben Allah kelamı değilim diye Müslümanlar da öyle desin. Acayip bir daha 1400 yıldır yapılamamış. İki rivayet var sadece yapılmaya çalışılan. Bir tanesi o devirden gelen, bir tanesi de bu devirde yapılmaya çalışılan ikisine de baktım. Ona da geleceğiz. Devamında ayetin öbür ayet. Fa ilm tafgulu, walan tafgulu, fa Hayır yapamadılar demek. Geçmişe bakıyor bu. Denediler yapamadılar. Evet göreceğiz onu. Walan tafgulu ve asla yapamayacaklar. Arapça çok zengin bir dildir. Ve len çekiminin karşılığı bizim dilimizde yoktur. Arapçada bir nef'i istikbal vardır. Nef'i istikbal bizde var. Yani geleceğin olumsuzu. istikbalin nef'i. Nef'i istikbal olmayacak. Fakat bu te nef'i istikbaldir. Bu çekim bizde yok. Yani öyle bir yapamayacaklar ki yapmanın yanından geçemeyecekler. Deneyecekler, çünkü yapmayacaklar demiyor, yapamayacaklar. Deneyecekler demektir bu. Ama yanına yaklaşamayacaklar. Şimdi yapıl hem bu devirdekine hem geçmiştekine bakalım. Geçmişte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Müseylümetil Kezzab diye çok ciddi bir yalancı peygamber çıktı ortaya. Ciddi bir kitle topladı arkasına. Ciddi savaşlar verdi. Buna mesela hadi dediler Kur'an'ın benzerini yap. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu iddiayı tefsir ediyordu da. Biz sizden mana da istemiyoruz dedi. Hadi yapamıyorsunuz. Manasız olsun. Sadece akışı böyle Kur'an gibi olsun. Kulağa gelişi, fesahati, cezaleti, sözlerin birbirine uygunluğu Kur'an gibi olsun. Manası saçma olsun. Hadi onu yapın. Onu da yapamadılar. Kur'an'ın mesela kıyameti anlatan Kari'ah suresi vardır. El-Kari'ah, mel-Kari'ah ve ma edurâke mel-Kari'ah. Diye devam eden, bunun benzerini yapmaya kalktı. Müseylimetül Kezzam. El-kari'ah, mel-kari'ah. Kıyamet, kıyamet diyorum diyor Allah. Nedir o? Bir kıy tam kıyamet de demek değil. El-kari'ah böyle titreten bir mevzudur o. Kıyameti titremeleriyle, parçalanmalarıyla. Kur'an'ın diğer tarif ettiği şekilde. İz-e güneş dürülüp üzüldüğünde. Ve izen en nücûmu kederat, yıldızlar yağmaya başladığında tepenize cibelü girat dağlar yürütüldüğünde Vaşaşirat vahşi hayvanlar bir araya getirildiğinde onlar bile haşledildiğinde Va bir her denizler kaynatıldığında gibi ifadeleriyle ve daha başka yerde ya ğul insan yama Mefar ne zaman bu nereye olacak o gün kaçış? Çünkü insan soruyor. يَسْأَلُ اَيَّانَ يَوْمُ kıyame Hani ne zaman kıyamet hiç gelecek gibi değil. فَاِذَا بَرِقَ الْبَسَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ Gözleriniz kamaştığı zaman, ay karardığı zaman, güneş ve ay birbirleriyle tek olduk birleştiği zaman. İfadeleri şimdi bunların hepsi Kur'an'ın kıyameti anlatan ifadeleri. Fakat bunların hepsini bazen tek kelimeyle Allah hissettiriyor. İşte el-kâri'ah. <gülüyor> melkâri'a ve mâ edrâke melkâri'a ifadeleriyle daha benzerler de var. Bunun benzerini gelmiş basitleştirmiş, bir şey yapmaya çalışmış mesela Müseylime'tul-Kezzâb. El-fil melfil ve mâ edrâke melfil. Aynısı, Kelimeyi değiştiriyor ama yine bile o katıyan o ismi veremiyor. Zîzanabun kasîr ve hurnun tabîl diyor mesela. Mana da saçma. Hakikaten manasını saçma. Onu deniyor. O da olmuyor. Kendi ailesinin çoluğunun çocuğunun güldüğü söyleniyor. El fiil mel Fil nedir bilir misin fil diyor. Zizeneb'ın kasir kısa bir kuyruğu vardır ve hortumun dahil, Hortumu uzundur diyor. Gülümeyecek gibi değil ki. Bu devirde bunun daha profesyoneline kendi güya profesyonelini yapmaya çalışan Turun Furkan diye 353 sayfalık benzerini yapmaya gayret ettiler. Ve çok komik bir şey çıktı ortaya. Ben onu da okudum. Gayet Derecede komik yani. katıyan prim vermez kimse. verilmedi yani verilmiş olsa duyulurdu. Kimse duymadı. Hasılı kelam bu bir benzerinin yapılamadığının, yapılmasının yanından geçilemeyeceğinin ifadesi. Bir de o devirde buna bakalım. Çünkü bu devrin kafiri, inançsızı, İslam'ı çökertmeye çalışanı, saldıranı, şusu, hangisi olursa olsun o devrin saldırganıyla o devrin o devrin ile o devrin kafiriyle yarışamaz bile. Onlar tam bu mevzu için savaş vermiş insanda. İşkenceler etmişler 12 yıl Mekke'de boykot devri yaşanmış. 3 yıl. ardından saldırmışlar. Bedir'de onlar saldırdı, Uhud'da onlar saldırdı, Hendek'te onlar saldırdı gene. Saldırmışlar bu iş için. Lice işkenceleri bu savaşlardan önce de Mekke'de yapmışlardı. Şimdi Peygamberler saltanat bu mevzuya bakalım. Biz evvela bir yaratıcı olduğunu bir düzenin varlığından da anlıyoruz. Yani bir şeyler düzenlenmiş. Bu dünyanın normalde şimdiye kadar uzayda belki bin defa yok olması gerekirdi. Hatta istatistik hesabına göre bin defadan fazla. Çünkü bu mevzuya jeofizikçiler her yıl dünyanın kendisini yok edecek bir taşı tarafından parçalanma olasılığı milyonda birdir diyorlar. Her yıl bunun olma olasılığı milyonda bir. E dünya kaç yıldır var? Yaklaşık dört buçuk milyar yıldır var olduğunu söylüyor bilim. Bu da demektir ki dünya şimdiye kadar yüzde yüz değil bakın. Yüzde iki yüz değil, yüzde üç yüz değil bu hesaba göre. Yüzde dört yüz elli bin defa dünyanın şu anda parçalanması lazımdı. Halbuki hiç öyle bir şey maruz kalmaması gösteriyor ki bu işi biri düzenliyor. Sırf öyle bir şey maruz kalmamakla kalmıyor. Güneşle arasındaki mesafe tanzim edilmiş. Azcık değişse problem çıkıyor. Görünge bozulur, sıcaklık bozulur, Güne bizim gitmemizin hızına kadar tanzim edilmiş. Allah aşkına öyle basit hız değildir. Dünyanın gidiş hızı, dönüş hızı demiyorum bakın. Hem dönüyor hem de bir yandan yol alıyor ileri doğru. Bir da, dairesel eliptik bir şey çiziyor. Bu yürüme hızı yani gitme hızı 108 bin kilometredir. Akıl alır bir şey değildir ki bu. 108 bin kilometre hızda giderken şu anda biz 1600 küsür kilometre hızla dönmekteyiz aynı zamanda. Güneşin etrafında yapıyoruz bunu, diğer gezegenlerin, ayın, dünyanın etrafında bir balans görevi vardır. Böyle titrerdi de yoksa dünya giderken. O balansı sinek gibi etrafında döndürüyor. Ayı kocaman şey, sinek gibi döndüren biri var o ayı dünyanın etrafında. Ve diğer gezegenlerin dizilimiyle, ağırlıklarıyla, şu suyla, bu suyla bu mevzu tanzim edilmiş. Bir anda yok oluveririz. Hiç korkuyor muyuz böyle bir şeyden? Bu kadar başıboş geziyor gibi duruyor halbuki. Yani bir uçak uçsa pilotunu kimse görmez de kimse pilotsuz da demez bu uçağa. Bu uçakta milyon kat ağır, milyon kat hızlı, milyon kat karmaşık, milyon kat büyük, milyon kat ağır olan şu dünya nasıl pilotsuz olur, nasıl sahipsiz, nasıl yaratıcısız olur? Dolayısıyla işin bir tarafı bu. Yani biz anlıyoruz ki ister işte bu hızla giden dünya ister 15,5 milyon derecesi ve 70 bin kilometre hızıyla güneş vesaire bunlar olsun biz buradan anlıyoruz ki bir saltanat var, bir düzen var. Demek ki bir düzenleyen bu saltanatın bir padişahı var. Padişahın ise elçileri olur. Padişah emrini bizzat tebliğ etmez, elçilerle tebliğ eder. Düzeni elçilerle anlatır, ne yapılması gerekeni kanununu elçilerle gönderir. Elçinin ise padişahtan olduğunu ispat için elinde padişahın tuğralı mührü bulun, tuğralı bir fermanı bulunması lazım. Yoksa herkes ben elçiyim diye ortaya çıkabilir. Padişahların kendilerine özel has tuğraları olur da oradan tanınır elçilim. Benzersizdir yani. İşte allah Teala böyle bir düzeni kurmuşsa elçi gönderecektir. Bu elçinin elinde de öyle bir turah fermanı benzersiz olacaktır Kur'an. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nakledilen binlerce, bine yakın diyelim diyelim mucizesinin içinden, şimdi biz bunları görmüyoruz. Görmediğimizse bin tane mucize falan varmış şöyle böyle deyip geçebiliriz ama bir tanesi var bugüne gelmiş Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamberlerin mucizelerinin hiçbiri. Şimdi biz bu anlattığımız örneğe göre elinde Tuğru olacak benzer şeyler olacak. Padişah'tan geldiğini ispat için elinde hususi benzesiz bir şey olması lazım elçilerin. Dolayısıyla mucizesiz peygamber düşünülemez. Çünkü ondan geldiğini gösterebilmesi lazım. Yani ben e, diyelim ki e, bir vali, vali de olmaz daha büyük bir şey. Başkan, devletin başkanı olsun. Hatta gittik ABD'ye en büyük ABD'nin başkanı. Ben desem ki ben özel biriyim. ABD başkanı için ben özel biriyim. Özel görevlisiyim onun. Ve onun özel görevlisi olduğum için mesela benim farklı bir hususiyetim var. Nedir? Kırmızı ışıkta geçebilirim, park yapılmaz denen alanlara park yapabilirim desem ve beni o başkan tasdik etse herkesin önünde, evet doğru ben buna bu hususiyeti verdim desem ne kadar ispat olur büyük. Bundan daha büyük ispat ne olur? Ben onları yaparım, kırmızı ışıkta geçerim, orada istediğim yere park edilmez yazan yere park ederim, istediğim trafik suçunu işlerim ve o bana ceza yazdırmaz. Bu daha büyük bir ispat olur evet demesinden daha büyüktür yapması. İşte böyle bir şey peygamber geliyor diyor ki bu Allahü Teala'nın kanunudur bu kainat ve bu kanunlar değiştirilebilir. Mucize işte bu noktadadır. Kur'an da bu noktadadır. Ne öyle bir kitaptır ki benzeri yapılamıyor. Nasıl olur benzersiz cümle? Hikmetini anlatalım. Bu mucizeler peygamberlere neye göre veriliyor? Allah çünkü sebepsiz iş yapmaz o kadar eğer Allahü Teala Dini gönderiyorsa sebepsiz iş yapmaz. Mucizeyi de sebebe bağlayacak. Ve şunu yapıyor yani. Bir demir ustasına ben tahtadan, ahşaptan bir harika muhteşem bir şey göstersem. Demir ustasının hoşuna gidecektir ama bir demircinin. Ondaki inceliği, sanatı, el anlamayacaktır. Adam ahşaptan anlamıyor ki demir adamın işi. O inceliği göremeyecek. Bir marangoza da ben demirden bir harika göstersem, demircinin yaptığı muhteşem bir şey göstersem, o da görüntüsel olarak takdir etse de inceliği kavramayacaktır. Küçük kusurları olsa bulamayacaktır. Dolayısıyla demirciye demirden bir şey gösterilir ki anlasın, marangoza ona göre bir şey gösterilir ki anlasın. İşte peygamberlere gelen mucizeler, verilen mucizeler kendi devirlerinde... En üst olan şey ne ise, yani ilim, bilim en yukarıda neye çıktıysa o şekilde verilmiştir ki millet itiraz edemesin, bu bizim bilmediğimiz bir şeydir diyemesin. Mesela rivayette Hazreti Musa aleyhisselamın karşısına Firavun, bu adam peygamberlik iddia ediyor. 100 tane büyücü koyar, sihirbaz. Esasen ilizyonist. Ellerindeki sopaları yere atar bunlar ve... Her birinin sopası yılana dönüşür, yerde hareket etmeye başlamıyor. Burada esasen onların içine doldurdukları civadan kaynaklanmaktadır. Attığı şeyin hareketi illüzyonist. O da o şekilde olunca civa hareket eder. Sıkıştığı zaman, ısısı değiştiği zaman o da yılan yerde kıvrılıyor gibi gözüküyor. Hakikaten Musa Aleyhisselam'ın sonraki beyanı ben de bilmiyordum öyle olduğunu diyor. Kendim de korktum diyor. 100, 100 tane yılan olmuş yerde bir anda korktum. Korktuğum sırada, korktuğum sırada Kur'an. Allah emrediyor. Kur'an'da öyle ifade ediliyor. Ey Musa asanı yere at. Musa Aleyhisselam da asasını yere atıyor. Musa Aleyhisselam'ınki de yerde kıvrılmaya başlıyor ama kocaman bir yılan oluyor onunki. Diğerleri gibi göz yanılması değil. Hakiki bir yılan diğerlerinin yılanlarını da yutuveriyor. Yüz tane büyücü secde ediyor. Biz Musa'nın Rabbine iman ettik de, diye yüz tane büyücü secde ediyor. Çünkü bu siz bu adama sihirbaz diyorsunuz. Biz sihrin işinin ehliyiz. Bu adamın yaptığı şey sihir olamaz ancak mucize olabilir ve kabul ediyor. İsa Aleyhisselam devrinde ise gelen mucize tıp nevindendi. Tıp çok ileri gitmişti fakat tıp hiçbir zaman ölmüş bir insanı, mezara gömülmüş bir insanı oradan çıkaramadı, canlandıramadı yani kaldıramadı. Körün gözünü açamadı eğer doğuştan körse. Sonradan kör için işte retin enaklı falan bir şeyler var ama doğuştan körse açamadı. Ve ubri'ul ekmeha vel ebrese ve uhiyyil mevtâ biiznillah diyor Kur'an-ı Kerim. İsa aleyhisselam sonradan körün gözlerini açıveriyordu. Geliyordu mezarın başına bir adama kum biiznillah. Allah'ın izniyle diril dediğinde diril diyordu. Ve o tıpçılar dediler ki bu işin tıplamakta açıklanır tarafı yoktur. Bildikleri yerden geldi. Tamam bunlar rivayettir dedik. Bunlara da belki inanmayabiliriz. Neticede bir vesikası yok. Bunun elimizde inanacağımız diyebilir inancısız. Peki o zaman işte biz önümüzdekine bakarız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devrinde Arabistan'da en ileride olan şey edebiyat, belagat, cezalet, fesahat, güzel söz söyleme sanatıydı yani. Hat o kadar ilerideydi ki bu mesele. Adamların o devirde kendi müşrik, put, ferez falan inançlarına ne bağlı olduğu malum. Kabe'de, Kabe'ye bile tapıyorlar o zaman, 360 tane put var. Bir sürü insan oraya gelip gidiyor. O kadar çok kişi geliyor ki o zaman o putlara, sağdan soldan o Kabe'ye sırf Arabistan değil, o kadar çok insan geliyor ki. Adamlar dinlerine aşırı bağlı, batıl dinlerine aşırı bağlılar. O kadar kutsala karşı ehemmiyetleri var ki, kutsal olmayan şeyleri kutsal sayıyorlar ve onlara öyle ehemmiyet atfediyorlar ki, her sene belli kurban şeyleri bile oluyor onların da. Bir sürü hayvanlar kesiyorlar putları namına. Bu kadar ehemmiyet verdikleri, taptıkları en büyük belki kabul ettikleri putlardan biri Kabe onun üzerine o dönem muallakat-ı seba denilirdi. Yazılmış en güzel sözleri asıyorlardı. O kadar beğeniyorlar. Kabileler o zaman çok savaşırdı. Ediplerin bir sözleriyle savaş bir sözleriyle barış yaparlardı. O kadar ehemmiyet veriliyordu Ediplere güzel söz söyleyenlere, şairlere. O kadar ileri gitmişti ki öyle Arap şairleri vardı Hanzala gibi o devirde konuşmaya başlar başlamaz insanları ağlatırdı. O derece ileri gitmişti söz söyleme sanatı. O kadar etkilerdi yani hitabet. Evet Kabe'nin dedik üzerinde asılıydı. Yedi tane mevzu bunlar en güzel sözlerdir diye. Arabistan'da bu ilmin bu kadar gelişmesinin bazı sebepleri var. Mürekkep kalem olmaması bunların en büyük sebeplerinden birisi. Mürekkep kalem yok. Olmayınca derilere yazmaya çalışıyorlar. Derilere yazmaya, tarihlerini öyle nakletmeye çalışıyorlar hayvan derilerine. Hem zor hem kısıtlı olduğu için bu en kısa, en öz ve en akıcı ve en akılda kalıcı şekilde yazmaya çalışa çalışa yıllardır çok gelişmiş adamlardaki edebiyat. Aynı zamanda Arabistan'da genelde çobanlık yapılıyor. Develeri bir götürüyorlar, bir ay bazen bir yerde kalıyor. Ufka baka baka, gökyüzüne baka baka, sonsuz çöle baka baka yazıyor adam. O kadar ileri gitmişti bakın dilsizi yani konuşmayı bilmeyen bile söylerdi bir şeyler. Konuşmayı bilmeyen derken okuma yazmayı bilmeyen yanlış söyledim. Hatta Hazreti Ömer cahiliye devrinde inanmadığı devirde henüz Müslüman olmadığı devirden devirde bile çok büyük şairdi hiç susmadan bir gün boyunca Hatta yanlış hatırlamıyorsam üç günde diye bir rivayet de olabilir fakat bir günü hatırlıyorum. Bir gün boyunca hiç susmadan beyit söyleyebilirim, şiir okuyabilirim diyor. Bu derece ileri gitmiş ediplik. Ve Hazreti Ömer büyük edipler içinde de sayılmaz. büyük Yani vardır güzel şeyleri ama çok büyük edipler var. Onların demek ki daha nasıl oluyor Hazreti Ömer böyleyse. O kadar ileri gitmiş. Bakın böyle bir devirde, böyle bir zamanda... Böyle edebiyatın alıp başını gittiği bir devirde Kur'an geliyor ve diyor ki ey edipler, ey hatipler, ey bu noktanın en ilerileri. Hadi üç tane cümle yazın benzeri. Öyle bir şeyle geldi Kur'an. Hiçbiri yapamadı. Çok defa sırf okuyarak Müslüman olan vardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Müslümanlığını söyleyelim. Altı yıl sonra Müslüman olmuştur İslam'ın içinden. Ve çok şiddet saldırıları olacağı zaman yani 6 yıl sonra dayanamıyor. Bu Muhammed denen adam diyor fitne çıkarıyor. Ben şunu öldüreyim. O zamana kadar öldürmemeye karar vermesinin bir sebebi var. Kabilerin arası problem olur. Ama bu sefer aynı zamanda adamın cahilliği de aziz yani o da var. Çünkü şunu da göze alıyor. Bu adam fitne çıkarıyor. Ben gideyim bunu öldüreyim. Sonra da kendimi onun kabilesine teslim edeyim. Onlar da beni öldürsün. Kabiler arası savaş çıkmasın. Böyle bir düşüncesi de var. Ama o şiddetle, o kinle, o hırsla yola çıkıyor. Kılıcını kuşanmış, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye giderken karşısına bir sahabi çıkıyor. Fakat gizli sahabi, tabi Müslümanlığını söylemiyorlar o zaman. Hazreti Ömer'i öyle görünce, nereye gidiyorsun ya Ömer kılıcını kuşanmışsın deyince, şu Muhammed denen sahabinin kellesini almaya diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a zarar vermek için yola çıktığını öğrenen sahabi korkuyor Efendimiz adına. Hazreti Ömer'in önünü kesecek kuvveti yok. Hazreti Ömer iki metre boyu var. Çok şiddetli bir adam. Çok dehşetli bir adam. Cümle alemin korktuğu bir adam. Onun korkusundan çocuk düşürmüşlüğü var denilen kadınların. Öyle bir korkulan bir adam. Öyle celalli. O da Efendimiz'i korumak adına başkasına yönlendiriyor onu. Sen diyor kendi kız kardeşin ve enişteni biliyor musun ya? Onlar Müslüman olduğu haberin var mı sen? Hazreti Ömer kin tepesine çıkıyor. Ne demek diyor onların evini basmaya gidiyor. İçeride de o sırada hakikaten Hazreti Ömer'in kız kardeşi ve eniştesi yani kocasıyla kız kardeşi yeni inen Taha suresinden bazı ayetleri Salim vardı. Salim radıyallahu an onun tarafından öğretiliyorlar. Daha yeni inmiş. Daha zaten Kur'an ne kadar inmiş. İçeride onlar okunuyor fakat tam anlaşılmıyor. Dışarıdan tam anlayamıyor tabi bunu. O da Kapıdan biraz dinliyor. Bakalım ne yapıyorlar diye. Hakikaten Müslüman olmuşlarsa içeriden ona dair bir ses duyarım belki şey ile bir dinlemeye başlıyor ve kapıyı çalıyor gümbürtüyle daha sonra. Hemen onlar Kur'an ayetlerini saklıyorlar o yazılan derileri. Hemen saklıyorlar aktarılan şeyleri. Salimi de bir köşeye saklıyorlar. Daha sonra kapıyı açıyorlar. Hazreti Ömer ışınla içeri giriyor. Ne yapıyordunuz içeride diye. Laf anlatamıyorlar. İnanmıyor Hazreti Ömer ve kendi kız kardeşine, o kızcağıza bir tokat sallıyor. Kızı kanlar içinde yere yiyor, Ömer'in tokatı. Sonra eniştesine dönüp onun boğazını sıkmaya başlıyor, öldürecek adam. Boğazını sıkmaya başlıyor ama arkasından kız kardeşi ayağa kalkıyor. Biz dinimizi saklıyorsak, senin korkuna değildi. Dinimizin selameti namınaydı ya Ömer. Madem öğrendin bil, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, biz buna inanıyoruz diyor. Hazreti Ömer... O tanıdığı kendi karşısında normalde ürkek olan kız kardeşine böyle bir yürek veren şeyi merak ediyor. Şok oluyor adam, elleri gevşiyor. Dönüyor ona hayret içinde bakıyor. Şu okuduğunuz şeyleri bana getirir misiniz? diyor. Bir bakayım. Bir rivayette hemen getirmiyor. Bir banyo ettir diyor önce Ömer'e. Sen önce temizlen deyin. Hazreti Ömer eline kız kardeşinin verdiği... İlahi kelamı alıp okumaya başlıyor. Taha suresinden birkaç ayet var okuduğu yerde. Tâhâ. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى Buraya kadar okuyunca, okudukça titriyor, titredikçe okuyor Ömer. Bu kelamın sahibi kimse, tapılması gereken biri varsa o odur diyor. Beni Muhammed'e götürür müsünüz Müslüman olacağım? Diyor Hazreti Ömer. Okuduğu birkaç ayet karşısında, bir gün susmadan okuyabilirim, kendim söyleyebilirim diyen Ömer. 10-15 saniye okuduğu şeyler karşısında, ...bunun benzersiz bir kelam olduğunu ve Allah kelamı olduğunu kabul ediyor. Bu başka şey olamaz diyor. Ve daha niceleri Ömer gibi vardır böyle. Müşrikler oranın en büyük şairlerinden birini getiriyorlar bunu. Muhammed'in hakkından şu gelir diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu görünce ne maksatla getirildiğini anlıyor. Ona dönüyor. Ve birkaç ayet değil, bir ayet değil... İcide 94'ten sadece bir kısım okuyor, bir kısım bile denebilir mi acaba? birkaç kelime. Dönüyor o şaire daha şair ağzını açmadan. Fes abime tu'omer dediği zaman şair kendini yerde secde ederken buluyor. Bir anda kapanıyor secdeye. Fes abime tu'omer ifadesi şairi secdeye kapatır. Müşteriler bu da Müslüman oldu diyorlar. Şair kalkıyor, ben Müslüman olmuş değil henüz Ama bu ne böyle? Ben kelamın belagatine secde ettim. Kelimenin muhteşemliğine secde ettim. Benzersiz bir şey. Birkaç kelime ama işi bilen hemen anlıyor ne benzersiz olduğunu. Daha buna benzer niceleri vardır. Bunlardan bir tanesi yine o devrin büyük kafirlerinden. Velid bin Muhire. Velid bin Muhire çok büyük şair. Aynı zamanda çok büyük edip çok büyük söz üstadı. Onu yolluyorlar bir kere, Ebu Cehil falan bir olup Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine. Onu yolluyorlar, sen bunun hakkından gelirsin diye sözlerinde. Bu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Kendi güzel anlatımıyla yanlış yaptığını, bu yoldan dönmesini, işte ben peygamberim, Allahü Teala birdir falan bunları demesini bırakmasını söylüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bitti mi diyor anlatacakları, bitti. Peki dinle öyle hissediyor Çok acayiptir bak. Direkt Allah kelamına başlıyor. Fussilet suresinden okuyor biraz. Hamim tenzîlüm min marrahmanirrahîm, tenzîlüm minarrahmanirrahîm, kitâbın fussilet âyâtuhu qurânen arabiyyen liqavmin yâlemûn. Ve bu şekilde devam edip giden surenin birazını okumasına kalmıyor, velit elini ağzına kapatıyor. Allah aşkına sus, inandığın Allah aşkına sus, ne okuyorsun ve kaçıyor oradan, oradan kaçıyor, evine kapanıyor, ne biçim şey duydum ben diye. Ebu Cehil evini basıyor, Müslüman olmuşsun diye duyduk, duyduk Muhammed sana bir şeyler vermiş, sen de Müslüman olmuşsun, sana ikram etmiş, iltifat etmiş Müslüman olmuşsun, sana rüşvet namına bir şeyler vermiş Müslüman olmuşsun, siz diyor ne diyorsunuz? Ben Müslüman olmuş değilim ama diyor bu adamın konuştuğu şey normal kelam değildir. Bu adamın okuduğu şey normal kelam değildir. Ben Arap'ın recezini, hecesini bunlar kurallardır. Onları en iyi bilen insanlardan biriyim. Bu adam başka bir şey okuyor. Siz buna sihir diyorsunuz. Bu adam kırk yaşından önce böyle bir şey söylemiş değildi. Elif'i bey'i bilmezdi. Sihri ne ara öğrendi? Şair diyorsunuz okuma yazmadan bir haberdi. Ne ara şair oldu? Hangi şair ayrıca böyle bir şey okuyabiliyor? Yalancı diyorsunuz bugüne kadar tek kelime yalanını gören yok. Bu adama dikkat edin diyor. Ve daha niceleri. Buna benzer niceleri vardır ben sadece birkaçını söyledim. Kur'an öyle o devirde benzersiz gelmiş. Ben bunları okuduğum zaman, bunları gördüğüm zaman. Kur'an'ın benzerinin yapılamadığını gördüğüm zaman önce büyük bir aşk oluştu. Herhalde dedim bu. Mevzu herhalde bu. Daha sonra niceleri, nice içinden şeyleri buldum. Neden benzeri yapılamıyor Arapça öğrendikçe onu anladım. Mesela başta söylediğim şey. وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Demiştik. O müttakilleri, o doğru yol üzere, o Kur'an'ı ön yargısız insanlar, takva sahibi insanlar kimler onu tanımlarken. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُنَا بِالْغَيْبِ Demiştik. Ve وَيُقَيْمُونَ السَّلٰ e, iyiliği yaparlar namazı dosdoğru kılarlar diye de çevriliyor. Ve mimma razakunahum yunfikun ve kendilerine rızık olandan Allah için verirler. Bak sadece bir ayetin bir kısmı ve mimma razakunahum yunfikun. Sadaka vermekten bahsediyor yani. Tasattuk etmekten bahsediyor, infak etmekten bahsediyor. Ve mimma razakunahum yunfikun üç kelime falan. Fakat sadaka verirler derken Aynı zamanda sadakanın kabul şartlarını da içinde barındırıyor. Acayip bir şey. Bak söyleyeyim mesela. Ve mimme, ve baştaki ve'yi geçelim o ve demek zaten. Mimme razıqnâhum munfikûn. Mimme, mimme, Arapçada min ile menin birleşimi, min Arapçada bir şeyi parçalama, parçalar bir kısmını alır. Büyük bir bütünden küçük bir kısım demektir. Denden iki katar bizdeki gibi manası da. İşte o büyük bir bütünden küçük bir kısım demektir ki şu manaya gelir. Yani sadaka verecek kişi kendisi sadakaya muhtaç olmayacak derecede verecek. ne hum sondaki hum ifadesi kendilerine rızık olandan demek. Yani kendisine rızık olandan yani başkasının malı değil, robbin uçculuk değil, kendi malından verecek demek kabul şartı. Ve mimma razakna ve rızıkı biz veriyoruz diyor burada. Rızık bize ait ona biz veriyoruz. Yani mal esasen kendinin dediği Allah'a ait mal. Mal bize ait diyor. Allah bana ait. Dolayısıyla şunu bilecek. Verirken kendisinden bir şey vermiyor. allah Teala'nın kendisine verdiğinden veriyor. Dolayısıyla minnet edemez. Ben bir adamın iyiliği, şeyine sebep oldum, güzelliğine sebep oldum deme hakkı, ondan minnet bekleme hakkı yoktur. Karşılıksız yapacak yani diyor. Yunfiqun İnfak ederler, yani nafaka kökünden geliyor bu da verirler ama nafaka kökünden gelmesi de şunu söylüyor başka fiili yerine bunu kullanması. Yani sadakayı vereceği adam nafakasına yani mecburi geçimine ihtiyacı olacak ve mecburi geçime e, ihtiyacı olacak ki ona verecek. Yani dünya zevkine, kumara, içkiye, şuna buna sarf edecek bir adama verilemez diyor. Aynı zamanda ayette... Mana umumidir, mutlak mana olduğundan şöyle bir tevsi vardır, genişletme vardır ki sadaka nasıl mal ile olur, ilim ile de olur, bildiğini paylaşmak ile de olur demek. Bilgiyi yaymakla da olur yani. Kısacık üç tane kelimeden bahsettim. Neler bu? Bu da kim bilir başkaları neler bulur bunun içinde. Başka mesela bir bir ayete daha örnek vereyim. allah Allahü Teala'nın izlediği tarza da ilişkin ayrıca Vela in massattum nafhatun min azabi rabbik tebi ifade vardır. Bunu zalimler için kullanır. Vela in massattum nafhatun min azabi rabbik onlara Rabbinin azabından bir parça dokunsaydı falan diye çevrilir. Burada azabın kuvvetini ifade için Enbiya suresinin de 46. ayetiydi sanırım bu yanlış olmasın. Öyle hatırlıyorum. Eğer onların Rabbinin azabından bir parça bir esinti falan dokunursa diyeceklerdi ki لَا يَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا Diyecekler ki, mutlaka derler ki bize yazıklar olsun. يَا ya وَيْلَنَا Yazıklar olsun bize. اِنَّا يَكُنَّ اللّٰهُ Biz kendimize zulmettik. Kabul etmeyen, Allah'ı bütün bütün reddeden, bütün bütün önyargıyla yaklaşan, O'na söven, küfreden, ona inananlara söven küfredenler azıcık bir parça dokunsaydı onlar esas zalim biziz, bize yazıklar olsun diyeceklerdi diyor. Peki ne kadar dokunsaydı onu söylüyor. Bir şeyin kuvvetini göstermek için onun en küçüğünün tesiri gösterilir ki büyüğünün kuvveti anlaşılsın. En muhteşem metot. İşte onu uyguluyor Allah. Zaten belki ondan öğreniyor ve le'in de baştaki le'in yine ve şeyden öncekiyle bağlantılı oluyor ve ifadesi le'in lafzı Arapçada eğer manasına fakat Arapça kaydeler teşkiktir yani meşgul yani şüphe var demek eğer olsa varlığı yokluğu belli olmayacak kadar azı hum, onlara temas etmesi demek messe temas temas kelimesi Türkçe'de de oradan geliyor Meset onlara temas yani öyle çarpması vurması falan değil sadece temas dokunma yani temas sadece dokunma Sadece dokunup geçmesi. Peki neyin? nefhatun? Nefha. Bir esinti. Esinti gibi bir şey. Esintisi kendisi de değil azabın. Esintisi. nefhatun Aynı zamanda Nefha, Arapçada yine bir çekim vardır. Mastarı merrah denir buna. Tek biricik, en ufak halini ifade eder. O çekimdedir bu da. Sadece en ufak hangisi ise o onun da e, Bakalım onun da neyi? Sadece esintisi. Ve nefhetünün sonu tenmin-i tenkiri denir Arapçada. Tenmin-i tenkiriyle biter ki o da şu manaya gelir. O bile şüpheli, onun bile varlığı şüpheli. Zaten varlığı şüpheli olan bir azap, onun da esintisinin varlığı bile şüpheli olan bir kısım kadarı dokunsa. Min bir rabbik. Şimdi Rabbinin azabının işte bu kadarı. Fakat ona bakalım. Yine min kullandı. Yani onun da azıcık bir parçası demek min. Ve bir rabbik. İki çeşit azap vardır. Birisi azap kelimesiyle, birisi ee, nek, e, min adal bir Rabbik, ne kalan nispeten, diğer azabın nispeten yani daha küçük bir azaptır azap kelimesi daha küçük bir cezalandırmadır diyelim. Min adal bir Rabbik, bir de Rabbinin azabından. Yani Allah'ın bir sürü ismi var. Burada Rab ismini kullanmış. Rab, Allah'ın merhametli kısmına bakar. Yani kahharın, yani cebbarın, yani müntakimin azabı değil. Rabbinin azabı. Merhametli olan kısmından gelecek olan sadece. Onun en yumuşak tarafından gelecek olan. Varlığı şüpheli bir kısmın, varlığı şüpheli kadar kısmından bir esintisinin, yalnızca esintisinin temasının da bir kısmı. O kadarı dokunsa, böyle diyeceklerdi. İfadenin muhteşemliğine bak. Bütün ayet, Azabı sıfırlamaya bakıyor. En azı ne kadarsa işte o kadarı bunu dedirtir. Bunun büyüğü ne yapar adamı? وَلَا اِنْ مِنْ عَذَابِ رَبِّكْ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِم۪ينَ Dedirtecek bir. Daha niceleri incelemiyorum. Bunun dışında ayrıyetten günümüze bakan, bilime bakan, ilime bakan daha nice ayetler var. Geleceğe bakan daha nice ayetler var. Onlar ayrıyetten incelemiyor. Ben şu anda sadece çok küçük bir kısmını yüzeysel olarak anlatmış oldum. O bile dediğim gibi uzun oldu. Daha da anlatırım inşallah istersen diğerlerinde.